Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz e önceki hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. efendim? Hamd olsun. Nasılsınız? Hamd efendim. Teşekkür ederim. Efendim Fahriye isimli bir izleyicimiz. Mürşidimize selam ve saygılar. Bence kimse Allah'ı tanımadan seviyorum demesin. Kuran'ı okumadan biliyorum demesin. Peygamberi sevmeden kulum demesin, size tabi olmadan derviş oldum demesin. Rabbim tüm kullarına sizinle birlikte ilahi aşkı tatmayı nasip etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Size ve tüm sevdiklerinize selam ve saygılar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiya-i vel murselin ve ila cemil ibliyai ve Evet. Allah'a iman etmeden sevdim demek doğru değildir. Neyi seversen sevsin o mecazi aşktır. Bizi hakiki aşka götürecek olan bununla beraber hakiki aşkı anlatacak olan, anlayacak olan bir durumdur. Allah bir kula eğer mecazi bir sevgiyi, aşkı yaşatıyorsa hakkı aşkı anlasın diyedir. Yani, biri ben Allah'a iman etmişim, Allah'ı her şeyden çok, canımdan çok seviyorum dediğinde, o mecazi aşkına bakıp, nasıl ki birini sevdiğinde onun kendisinden razı olmasını istiyorsa, onun kendisini sevmesini istiyorsa, onun sevgisini kazanmak için, çaba, gayret sarf ediyorsa, tabiri caise, e, zahiri olarak süsleniyorsa, kendini ona beğendirmek için. Aynı şekilde eğer Allah'a iman ettim dediyse, o mecazi aşkına bakıp, acaba o hali, o imanında da, hakkı aşkında da yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor mu? O'nun sevgisini kazanmaya çalışıyor mu? Kendini başkalarına değil, Allah'a beğendirmeye çalışıyor mu? Allah bana kulum desin, ne olursa olsun diyebiliyor mu? Bana abdüm desin, beni seven kulum desin, diyor mu? Bunun için fedakarlık yapıyor mu? Elinden geleni yapıyor mu? Ne yaparsa yapsın, onu gönlünde tutabiliyor mu? Onun huzurunda olduğunu biliyor mu? Tadıyor mu bunu? Evet, O bir basamak onun için, bu şekilde bir basamaktır. Allah'ı sevmeden sevdim dememelidir. Sevgiyi tattım dememelidir. Çünkü tattıkları mecazidir, vehmi ve hayalidir, fanidir. Eğer Rabbimizi seversek, aşkı o zaman anlarız, o zaman tadarız. Mecazi aşk sadece sıkıntı verir, elem verir, keder verir ama hakki aşk muhabbet verir aşkından muhabbetinden ağlasa bile o göz yaşının içinde muhabbet vardır bir huzur vardır bir sekinet vardır bir itbinan hali vardır ikisi birbirinin tersidir. Efendim Cane Özkan Arslan. Selamun Aleyküm Hocam. Benim sorum şu. Bazı günler çok sıkıntılı <gülüyor> oluyorum. Nefes bile alamıyorum. Kalbim daralıyor. Özellikle cuma ve perşembe günleri böyle oluyorum. Eşimi ziyarete gidiyorum. Sıkıntım geçiyor. Acaba neden böyle oluyor? Olmaması için ne yapmalıyım? Duanızı istiyorum. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Kardeşimiz... Ee, bu sıkıntıyı eşiyle ilgili yaşıyor. Belki e, geçmişteki haliyle ilgilidir bu. Eğer eşini kaybetmişse bu durumda e, o gün bir de onun kendisi için ziyaret günüdür. Onu ziyarete gideceği gündür. E, gitmeyince, gidemeyince sorun sıkıntı oluyor gönül itibariyle. Farkında olsa da olmasa da bu böyledir. Bu da beşeri bir durumdur, bunu atlatmak için. Onu ölü saymaması gerekir. Ölüm diye bir şey yoktur. Sadece bir kapıdan ahirete geçiş vardır. Asıl memlekete, asıl vatana giriş vardır. Bu durumda kendini nasıl e, ayarlamalıdır ona? Evet, o gitti, biz de mutlaka gideceğiz. O orada bizi bekliyor deyip e, anlamamız gerekir. Bunu, bu ayrılığı, sorun sıkıntı yapmak doğru değildir. Ya eşimiz bizden önce gider, ya biz ondan önce gideriz. Ya sevdiklerimiz bizden önce gider, ya biz onlardan önce gideriz. Mutlaka birimiz birimizi öbür tarafa yolculayacağız. Bunu sorun yapmak doğru değildir. Ama asıl sorun yapmamız gereken şey, nasıl gittiğidir. Hangi haliyle gittiğidir. Kazanmış olarak mı gitti, kaybetmiş olarak mı gitti? Allah'ın yolunda yürürken, Allah'a koşarken mi gitti, yoksa Allah'tan kaçarken mi gitti? Mesele bu, eğer Allah'a koşarken gitmişse, buna sevilmemiz gerekir. Kaçarken gitmişse, işte buna üzülmemiz gerekir. Üzülmemiz de bir işe yaramaz, bir fayda da sağlamaz. Yapmamız gereken tek bir şey vardır ki, O da O'na dua etmektir inşallah. Evet. Efendim devamlı demiş, ikinci sorum da şu, eşimiz ziyarete gidince gönlümde O'nunla konuşuyorum, Bazen sorular soruyorum ve o soruların cevabını başkalarının rüyasına girerek veriyor. Birkaç kez böyle oldu. Acaba gerçekten böyle oluyor mu yoksa ben mi öyle sanıyorum? Beni aydınlatır, aydınlatırsanız sevinirim. Ve eşim arkadaşının rüyasında eşime ve anneme söyle böyle yapmasınlar. Onlar üzüldükçe ağladıkça ben babamdan uzaklaşıyorum demiş. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Çok merak ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Selametle kalın. Evet. Her ne olursa olsun rüyayı gösterin Allah'tır. Mutlaka yaşayanlara bir şey öğretmek içindir. Onun için. Rahmani rüya ya müjdedir ya uyarı ikazdır. Burada bir ikaz vardır. Nedir ikaz? Evet böyle yapmayın diyor. Yani biri vefat ettiğinde öldü diye, ahirete gitti diye, Rabbine kavuştu diye ağlamak doğru değildir, feryat etmek doğru değildir. Söyledim biraz önce, mesele nasıl gittiğidir? Hangi haliyle gittiğidir? Eğer dünyadakiler üzülürse elbette ki o da üzülür. Dünyadakiler yanlış işler yapılırsa yaparsa elbette ki o da üzülür. Ama güzel şeyler yaparlarsa bu durumda o da sevinmiş olur. Yoksa sadece onun, vefatını ağlamak, Allah'a gidişine ağlamak yanlış bir şeydi. Zahibine gitmiştir ve biz de gideceğiz. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, bir ana-baba vefat ettiğinde çocukları eğer güzel şeyler yaparsa, çocukların ameli ona arz edilir. Senin çocukların böyle yapıyor, çocuğun böyle yapıyor. Güzel şeyler yapmışsa ana-baba sevinir ama yanlış şeyler yapmışsa buna da ana-baba üzülür. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet, Allah uyarıyor, ikaz ediyor, böyle feryat etmeyin, böyle üzülmeyin, böyle ağlamayın diyor. Hem ona hem de anasına öyle söylemiş olur. Bunun için yapılması gereken şey, söylediğimiz gibi ona dua etmektir, onun için bir şeyler yapmaktır. Kendimizi de ahirete hazırlamaktır. Eğer bir yakarımız vefat ederse bir adım daha ahirete yaklaşmış olur, yaklaştığımızı tatmış oluruz. Bunu böyle anlamak gerekir. Bu Allah imanımızı, ahirete olan imanımızı arttırmış, bunu bize tattırmış olur. Gerçek iman olur. Tattık çünkü. Sevdiğimiz birini gönderince ahireti tatmış olduk. Onun için buna şükretmek lazım, hamd etmek lazım. E, kavuşacağımız e, güne kadar kulluğumuzu yapmaya çalışıp kazanmaya çalışmamız lazım. Hem kendimize kazandırmamız lazım, bir de onlar için de dua edip bir şeyler yapmaya çalışıp onlara da kazandırmaya çalışmamız lazım. Ağlamak, sızlamak, feryat etmek elbette ki ona da sıkıntı verir. O böyle bir şeyin olmasını istemiyor. Bizden istediği şey her şeyi görmüştür. Bizden istediği, beklediği şey nedir? Bizim kul olmamızdır, güzel yapmamızdır, Allah'ın rızasını kazanmamızdır. Onun sevileceği şeyler bunlardır ağlamak, feryat etmek de ona sıkıntı verir. Evet. Efendim, Murat Eldeniz, hayırlı programlar. <gülüyor> Hocam, İsra Suresi 13. ayeti bize açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Amin. İsra Suresi 13. ayet, e, Allah buyurur ayet-i kerimede, her insanın boynuna Amelini asarız veya kaderini asarız. Kıyamet günü onu açılmış bir kitap olarak önüne koyarız buyurmuştu. Nasıl anlamak lazım bu ayeti? Neyi yaşarsak yaşa yaşayalım, neyi yaparsak yapalım onu mutlaka kendi üzerimizde taşırız. Evet. Boynumuzda demek ne demektir? Boynunda taşır demek ne demektir? Hani biri bir şey yaptığında günahın boynuna diyor ya, böyle yap. Yani onu boynunda taşır. Kendi elleriyle yaptıklarını boynunda taşır, üzerinde taşır. Onun için herkes kendi amelini üzerinde taşıyor. O üzerinde taşıdığı ameli, kıyamet günü bir kitap olarak önünde açılır. Önünde açılan şey nedir? Onun gönlüdür, gönül alemidir. Manevi olarak kazandıklarıdır. Bu günah da olsa böyledir. Şirk de olsa böyledir. Bu sevap da olsa, Allah'ın rızası da olsa bu böyledir. Ama onu üzerinde taşıyor. Bununla beraber insan herhangi birine baktığında mutlaka bunu onun üzerinde de görür. Çünkü üzerinde bir de onun o kazandıkları dışarıya aks ediyor. Amere dönüşüyor üzerinde. Eğer biri kin doluysa, nefret doluysa, haset doluysa, günaha koşuyorsa, bu durumda onun hali öyledir. Kıyamet günü önünde açılacak kitap da öyledir. Ama Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf ediyorsa, hayra koşuyor, hayırda yarışıyorsa, güzellikler yapmaya çalışıyorsa, Allah'a kul cool olmaya, amd olmaya çalışıyorsa, onun da gönül hali öyledir. Kitabı önünde açılınca da, Açılan o gönül kitabıdır. Onun kazandıklarıdır. Her kazandığı mutlaka kendi gönlüne ne yapar? Akseder. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Bir günah işlediğinizde, kalbinize, gönlünüze bir leke gelir. Bir sevap işleyip o lekeyi silin dedi. Tövbeyle, istiğfarla onu silin dedi. Demek ki işlediğimiz günah nasıl gönlümüze leke yapıyorsa, manevi olarak yaptığımız, iyilikler, güzellikler de, ibadetler de aynı şekilde gönlümüze bir nur olarak gelir. Evet, herkes kitabını boynunda taşır, üzerinde taşır ve üzerinde görünüyor. Herkes kendi kitabına bakma imkanı da vardır. Kendi gönlüne bakması lazım. Neyin peşinden koşuyor? Gayesi nedir? Bu hayattaki hedefi nedir? Yaptıkları nelerdir? Evet, bu görünür. Kendi gönlüne baktığında Allah'ı ne kadar sevdiğini, Peygamber'i ne kadar sevdiğini, Allah'ın kelamını ne kadar sevdiğini, ahireti ne kadar sevdiğini bilir ve anlar. Bunun için neler yaptığını veya neler yapmadığını, yapamadığını bilir. Kitabı önünde. Gönül kitabı. Evet, herkes kitabını boynunda taşıyor, üzerinde taşıyor. Kıyamet günü önünde açılacak olan kitap da o kitaptır. Gönül kitabı. Amel kitabı. Evet. Bununla beraber o insanın üzerinde görünüyor. Evet. Herkes kendi kitabına bakmalıdır. Efendim Nihal Hergül yolumuzu yolunuza kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah irşadınızı makbul ve mübarek eylesin. Daim ve kaim eylesin inşallah. Hocamızın ellerinden öperim. Derslerimizi <gülüyor> sesli yapmamız zorunlu mudur? Ben, ben kulağımı kalbime verdiğimde, sükunet halinde iç sesimi daha iyi duyabiliyorum. Bunun bir mahsurunun olup olmayacağını öğrenmek istemiştim. Evet. Allah'a emanet olun inşallah. Allah razı olsun. Mesele Rabbimizi zikretmektir. Mesele onu sesli ya da sessiz zikretmek değil, gönül itibariyle nasıl muhabbet alıyorsak, alabiliyorsak zikrimizi öyle yapmamız gerekir onun için sesli yapmak zorunlu değildir. Ama bununla beraber dilin de iştirak etmesi evet, ayrı bir güzellik olur. Çünkü eğer o tefekkür halinde Allah ile beraber olamıyorsak bu herkes için geçerli değil. Bu durumda onun sesli yapması gerekir ki dilden gönüle, gönülden dile yol vardır. Yani zikrimiz dil ile yapıldığında da o Kelimelerden, tecelli eden bir nur vardır, o gönlümüze iner, etrafımızı da kaplar. Aynı şekilde gönlümüzde her ne varsa dilimiz de onu söyler. Onun için dilden gönüle, gönülden de dile yol vardır. Eğer gönül itibariyle Allah ile beraber olabiliyor, gönlümüzün zikrini işitebiliyorsak sesli zikretmeye gereği yoktur. Herhangi bir mahsuru yoktur. Evet, nasıl muhabbet alıyorsa, nasıl Allah'ın huzurunda olduğunu tadıyorsa öyle yapılması gerekir. Herkes kendini bilir, herkes gönlüne göre gerekeni yapması gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Aynur Kara, Kur'an'da mezheplerin geçtiği ayetler var mı? Ben Türkçe Kur'an okuyorum ama benim bilgim bunu anlamaya yetmiyor. Evet. Kur'an'da mezhepler geçmez. Bununla beraber mezhep bir din değildir. Mezhep bir yoldur. Neyin yoludur? İslam'ın yolu. Resulullah Efendimiz'in mezhebi var mıydı? Hayır. Sahabenin mezhebi var mıydı? Hayır. Bizim anladığımız manada, evet herhangi bir şekilde mezhep yoktur. Ama, herkesin, her sahabenin de bir mezhebi vardır. Nasıl bir mezhebi vardır? Resulullah Efendimiz'den neyi görmüşse, o, onun için mezheptir. Diyelim ki 10 tane sahabe, Resulullah Efendimiz'den imani, İslami, ihsani öğrendi ve Resulullah Efendimiz de onları bir yere gönderdi. Her birini farklı bir yere gönderdi. Her biri, Resulullah Efendimiz'den neyi görmüşse, nasıl görmüşse, nasıl anlamışsa, öyle yürür ve öyle yürümeye davet eder. Ama her biri de farklı farklı olabilir. Arada ufak tefek farklılar olabilir. İmanda mezhep olmaz. Çünkü e, iman Allah'a, Resulüne ve ona indirilene her bir ayete tek tek olması gerekir. İmanda mezhep olmaz bir kere. Ama amelde mezhep olur. Eğer bir şey iştahat konusuysa o e, mezhep konusudur. Dolayısıyla e, hepsi de o Dedim on tane sahabenin hepsi de aslında neyi görmüşse onu uygulamıştır, hepsi de doğru yapmıştır. Öyle de olabilir, öteki gibi de olabilir. Evet, mezhep Kur'an'da yoktur. Buna beraber her sahabenin bir mezhebi vardır. Daha sonra evet e, alimlerimiz, e, ibadet nasıl yapılması gerekir, muamelatın nasıl yapılması gerekir, Evet onu böyle Kur'an'dan, hadisten çıkarmışlar. E, Hakkında kesin hüküm olmayan konularda iştihad etmişlerdir. Dolayısıyla o, onların mezhebi olmuş, yürüdüğü yol olmuş olur. Onlara uyanlar da o mezhepten olmuş olur. Ama o mezhebe değil de diğer bir mezhebe de uyabilir. Ama biri eğer okur, hem Kur'an'ı anlar, hem sünneti anlar, bunlardan hüküm çıkarabilecek seviyede olur, onun da herhangi bir mezhebe uyması, gerekmiyor böyle bir mecburiyeti de yoktur. Mesele Allah'ın kitabına uymaktır, resulüne tabi olmaktır. Evet. Efendim İstanbul'dan Rafet danışmaz. Selam en sevgiliden sonra gelen sevgiliye olsun inşallah. Selam tüm mürid ve din kardeşlerimize olsun inşallah. Efendimize bir durum, bir halimizi arz etmek isteriz. Eğer ki bir gönül her geçen gün güzel oluyor, güzel bakıyor, güzel görüyor ise, kendi üzerinde Rabbinin muradını anlayıp bunu tadıyor ise, bu hem kendisinin ve de tabi olduğu mürşidinin sırat-ı müstakimde yürüyenlerden olduğunun ispatıdır. <gülüyor> mıdır? Veya hiçbir yol kat edememiş ise bu kişinin samiyetsizliğinden mi yoksa mürşidinin yetersizliğinden midir? Selam, saygılar Efendimiz'e olsun, Rabbim razı olsun inşallah hepinizden. Allah razı olsun. Böyle bir durum neyi gösterir? Her gün biraz daha Allah'a yaklaştığını, Rabbini sevdiğini, Rabbinin sevgisine layık olduğunu, her gün biraz daha Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiğini, biraz daha Resulullah Efendimiz'in aklakına büründüğünü, ona benzediğini görünce, anlayınca ne yapmıştır? İkisi de doğru yapmıştır. Evet, mürşidik gerçek bir mürşidik amel, kendisi de doğru yapmıştır. Ama eğer bunu yapamıyor ve beceremiyorsa, bu durumda suç gene mürşidin değil, kendisinindir. Eksik yapmıştır, gönlünü verememiştir, gerekeni yapamamıştır. Eğer gerekeni yapıp, yapıyorsa, bununla beraber eğer bir şey olmuyorsa, çabası, gayreti var ama bir şey olmuyorsa, evet bu durumda, Allah ona yolu gösterir. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurdu, Yolumuzda cehdedenlere çaba gayret sarf edenlere yollarımızı açarız. Allah vaat etmiş. Eğer müşid gerçekten müşid kamil değilse, onu da çabası, gayreti varsa, Rabbini istiyor, Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalini istiyorsa, bu durumda Allah ona yolunu açar. Eğer müşid gerçek müşid kamil değilse, bunu ona öğretir, bunu ona gösterir, Evet, ona kendisine varacak yolu da evet, ne yapar? Açar. Allah'ın vadi var. Dolayısıyla e, eksik ya da yanlış olan kim olmuş olur? Tabi olan yanlış yapmıştır. Eğer ise Allah ona yolu gösterdiği halde, Allah'ın ona gösterdiği yolda e, yola gitmemiştir, aklını kullanmamıştır. Körü körüne peşinden gitmiş demektir. Efendim Konya'dan Kamil'e üçer iman bozulur mu demiş efendim? İman bozulur mu? İman bozulmaz. İman sevmektir. Allah'ı ve Resulünü, Allah'ın kelamını, ahireti sevmektir. Hem de her şeyden çok sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, herkesten çok sevmektir iman. Allah'ın Resulünü İman örnek olarak Resulü'nü her örnekten daha çok sevip ona tabi olmaktır. Ahirete iman ahireti dünyadan, dünya hayatından daha çok sevip ahirete daha çok çalışmaktır, çaba gayret sarf etmektir, yatırım yapmaktır. Onun için bu sevgi bozulmaz, bozulacak bir şey değildir herhangi bir şeyle, bozulan bir şey değildir. Nasıl bozulur? Allah ayet-i de buyurduğu gibi, eğer siz dininizden dönerseniz, Allah sizin yerinize bir topluluk, bir cemaat, bir ümmet getirir ki, onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever, onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Rabbim ne der, derler. Bu durumda iman nasıl bozuluyor? Kul, Allah'ı sevmekten, Allah'a olan sevgisini, imanını ispatlamaktan vazgeçerse, iman bozulmadı, kendisi imanını bozdu, gönlünü bozdu. Allah'ı sevmekten, o sevgisini ispatlamaktan vazgeçti. Evet, o zaman kendisi imanını bozmuştur, dolayısıyla dininden, Allah'ın dininden dönmüştür. Evet, bu şekilde iman bozulur, başka türlü bozulmaz. Efendim devamlı izleyicimiz tefsir sohbetleriniz çok güzel. Sohbetlerinizde dinlediğimiz ayetlerin açıklamalarını bir bayan olarak başkalarına da anlatmakla sorumlu muyuz? Evet. Her konuda infak etmekle, ikram etmekle, zekatını vermekle sorumluyuz. Allah bize hangi nimeti vermişse, hangi ikramı yapmışsa bir mümin olarak Bizim de o nimeti ikram etmemiz lazım. infak etmemiz lazım. Onun zekatını vermemiz lazım. Ne kadar? Verebildiğimiz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla. Bu her bir mümin üzerinde farzdır. Kendi peygamberini temsil etmesi gerekir. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı, sabrı tavsiye edenler. Başka bir ayet kelime de merhameti tavsiye edenler, rahmeti tavsiye edenler müstesna dedi. Bu durumda bizim Allah'ın ayetleriyle hakkı tavsiye etmemiz lazım, hakikati tavsiye etmemiz lazım, hakka davet etmemiz lazım, sabra davet etmemiz lazım, merhamete, rahmete davet etmemiz lazım. Her kul bununla, her mümin bununla sorumludur. Ee, anlatabildiğimiz kadarıyla yani dilimizde. Veya halimizle bunu anlatmaya çalışmamız gerekir. Örnek olmaya çalışmamız gerekir. Gücümüzün yettiği kadarıyla. Evet. Efendim Bursa'dan güzin durmuş. Esselamu aleyküm. Allah'ın Hu ismi şerifini nasıl tevekkül edebiliriz? Nasıl tefekkür edebiliriz? Tefekkür edebiliriz. Hu o demek. Kul Hu Allahu ahad. De ki o. O Allah birdir. O Hu ismi kul Allahu Hu ismi Allah isminden önce geldi. Allah deyince evet o o demek. O deyince Hu isminin tefekkürü nasıl yapılır? Bütün varlıkta, bütün mevcudatta evet zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle tecelli eden, fiilleriyle muamerede bulunan odur. Allah'tır. Evet, Hu isminin tefekkürü böyledir. Hiçbir şeyi e, onsuz görmemektir. Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Allah ile görmemiş olayı. Evet. Hu ismi bize e, böyle bir e, tefekkürü, böyle bir bakışı kazandırır. Onun için tefekkür ederken de herşeyle beraber herşeyin sahibini görmek demektir. Herşeyin sahibinin kudretini, muamelesini, işini görmek demektir. Bu nazarla nazar ettiğimizde tefekkürü doğru yapmış oluruz. Dolayısıyla bunun bir tecellisi de vardır. Nedir tecellisi? Evet, bir perdeyi aralar. Herşeyin Allah'ın kudretinde olduğunu, her anda işi, Allah'ın yaptığını, her anda kuluna muameleyi Allah'ın yaptığını, imtihana tabi tuttuğunu, kazanması için ona muamelede bulunduğunu görür ve müşahede eder ki bu neyi kazandırır ona? İmanı. Allah'ı, Rabbini bir daha sever. Bir daha hayran olur. Bir daha başını secdeye koyar. Her şeyi yerli yerinde yapmışsın. En güzelini yapmışsın. Sen Rahman ve Rahim'sin Ya Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay, evde namaz kılarken, zikir yaparken Allah'ın ismi anıldığında kalbim bayağı ürperiyor. Evet, hamdolsun. Ürpermeyen kalp, kalp midir? Ürpermeyen kalp, taşlaşmış bir kalptir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu müminleri anlatırken? Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını, Allah'a olan muhabbetlerini artırırlar. Bununla beraber onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Evet, bu mümin olma halidir. Bu mümince bir kalp, mümince bir e, gönül titreyişi. E, buna hamd etmek lazım, hamdolsun. Efendim Adana'dan esat binmez Mez. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Salat ve selam Allah'ın Resulü'nün üzerine olsun. Ey gönlümün sultanı, pirin, mürşidin. Size Allah'ın nimetleri sayısınca selam olsun. Adana'dan biz iki kardeşiz, Esat ve Fatih. Anamız, babamız, evladımız, varımız, varlığımız sizlere feda olsun. Sadece bir şey merak ediyorum. Duama sizinle edince tadıyorum, gözlerim doluyor. Sanki sizle beraber... Allah'ın rahmet deryasını dalgalandırıyoruz. Bu duam inşallah yanlış değildir. Sizlere ve dergahtaki tüm kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun, Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Elbette ki beraber yaptığımız dua, farklı bir dua olmuş olur. Tek başımıza yaptığımız dua, farklı dua olmuş olur. İnşallah duayı hep beraber yapacağız. Gönlümüz beraber olunca, o gönül beraberliğinden dolayı dua da beraber yapılmış olur. Elbette ki o gönül itibariyle beraber yaptığımız dua o yapana da farklı bir hal verdiği için doğru anlamış kardeşimiz. Güzel anlamış. Zaten Resulullah Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Duanın kabul olup olmadığını nasıl anlamamız gerekir? Dua ettiğimizde eğer böyle e, manevi halimiz e, farklılaşıyorsa tabiri caizse tüylerimiz diken diken oluyorsa Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tadıyorsak Rabbim kulum duanı kabul ettim gibi bir hal aldıysa gönlümüz işte bu kabul olmuş bir duadır. Ama hiçbir şeyi hissetmeden öyle sadece dilimizde yaptığımız bir duada eee kabule layık bir dua değil kabul olan bir dua değildir zaten. Evet. Dua ibadeten özgüdür. Ee, hamdolsun kardeşimiz doğru anlamış inşallah. Efendim bir izleyicimiz SMS ile göndermiş. Sizlerin duasını alabilmek için her gün yayınınızı takip ediyorum <gülüyor> ve amin diyorum. Sizin duanızı almış oluyor muyum? Elbette ki. Ne demek? Eğer bizi izliyor, bizimle beraber amin diyorsa, duamızı da almıştır. Gönül itibariyle beraber de olmuşuz. İnşallah beraber kazarmışız, beraber Rabbimize boynumuzu bükmüşüz demektir. Efendim Hatay Reyhanlı'dan Nirgül Karada. Selamun Aleyküm efendim. Soru sormak haddimiz değil. Zaten bütün sorularımızın cevabını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Eşimle aramızdaki Aramızdaki bütün sorunları düzelttiniz. Canavar gibi bir adamı melek yaptınız. Allah razı olsun bütün dünyamızı cennete çevirdiniz. Biz ailece size tabiiz, Sadece sevilirsiniz ve övülürsünüz. Söz hakkını sunan sunucu kardeşimize de ben ve eşim özellikle teşekkür ediyoruz. Onu ve diğer TV ailesini seviyoruz. Allah teşekkür razı olsun. Dersin. Biz kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Gönüller Allah'a dönünce gönüller cennete döner. Gönül cennete dönünce evimiz de cennete döner. Hamd olsun. Bize düşen birbirimize cennet olmaktır. Birbirimizi cennete davet etmektir. Gönüllerimizin cennete dönmesi için birbirimize yardım etmektir. Evet, bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, Ankara'dan Ali Taş delen. Hocam iyi akşamlar, ellerinizden öperim, sizi devamlı izliyor ve feyzi, feyizinizden yaralanıyorum. Şu an hatim yapıyorum. Tevbe suresine yeni başladım. Besmelesiz iki sayfa okudum. Yarın okuduğum zaman besmele çekmem lazım mı? Evet. Tevbe suresi başında besmele olmayan sure olduğu için, kardeşimiz onu öyle anlamış, bu demek değildir ki, Başlarken besmele e, okumayın demek değildir. Tebe evet, suresini bir önceki surenin devamı olarak anlamak gerekir. Bu arada arada da besmele çekebilir. Yani bir sureyi okurken arada da besmele çekebilir. Auzu besmele de çekebilir. Eğer e, ara verdiyse, bir şeyler konuştuysa, bir şeylerle meşgul olduysa, evet. Başlarken bir daha auzu besmele okuması gerekir. Besmele ile başlaması gerekir. Yani herhangi bir sorun olmaz. Ne kadar çok Besmele'yi okursa o kadar güzel olur. Her bir ayetle beraber de okuyabilir Besmele'yi. Onun için gönlümüz rahat olsun. Besmele'yi okumaya devam ediyoruz. Süre Besmele'sizdir diye Besmele okumayalım demek değildir. Evet. Bunu da böyle anlayalım inşallah. Efendim Denizli'den Gül, Selamun Aleyküm. Ey güzeller güzeli, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bir kardeşimiz ruhen çok sıkılıyor, Allah'a güven problemi yaşıyor. Önceden birkaç dergaha gidip Allah'a yakınlaşmak istemiş. Ama hiçbirinden tatmin olamıyor ve ümidi kesiyor. Bu yüzden de Allah'a güvenemiyor. Şu anda sizin yetiştirdiğiniz bir mürşitle tanıştı. Nasıl yapması gerekir? Görüşleriniz nelerdir o kardeşimiz için? Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Eğer bizim yetiştirdiğimiz bir mürşi ise o da gerekeni yapar inşallah. Buna beraber ne yapması gerekir? Sorun nerede? Sorun. Kardeşimiz Allah'ı bilmiyor ve tanımıyor. Eğer bilseydi, tanısaydı, severdi ve emin olurdu. Zaten imam Evet, sevmektir. Bununla beraber sevdiğinden emin olmaktır. Eğer birini seviyorsak o da bizi seviyorsa, birinin kesinlikle bizi sevdiğini biliyorsak nereden emin oluyoruz? Kendi gönlümüzde. Allah'ı seviyorsak Allah bizi sevdiği içindir. Allah'ın gönlümüze olan sevgisi tecelli edince geriye aksi ediyor biz Rabbimizi sevdiğimizi zannediyoruz. Aslında bizi sevdir Rabbimizin sevgisi gönlümüze. Aksettiğinde, evet, geri aksedince biz sevdiğimizi zannediyoruz. Yani Rabbimiz bizi seviyor. Eğer seviyorsak, sevdiğimize güveniriz. Eğer bizi seviyorsa, bizim için en güzelini yapmaz mı? En hayırlısını yapmaz mı? Ona güvenmek gerekmez mi? Onun için iman, emin, aynı zamanda emin olmak, emin olmayı gerektirir. Eğer emindeysen güvenmiyorsan, imanın yok demektir. Ne kadar seviyorsan, o kadar emin olursun, o kadar imanın olmuş olur. Evet, kardeşimizin sorunu emin olmamaktır. Neden emin değildir? Sevmiyordur. Niye sevmiyordur? Marifetullahı yok onun için. Yani Rabbini tanımıyor onun için. Eğer Rabbini Allah'ın kendini tanıttığı gibi el-esmaül hüsnasından tanısaydı, hem sever hem de emin olurdu. Sorun burada. İnşallah baştan başlanması gerekir Rabbini isimlerinden tanımaya, anlamaya çalışması gerekir ki e, marifetullah olsun, o da muhabbetullahı kazandırsın. Evet, O sevgisi de ona o emniyeti, o güveni versin inşallah. Evet. Efendim İzmir'den Osman Kaya Selamun Aleyküm hocam. Benim 45 yaşında bir kardeşim var, çalışmıyor. iki çocuğu var. Aynı binada oturuyoruz. Elektrik ve suyunu da biz ödüyoruz. Onun bizim üzerimizde bir hakkı var mıdır? Eğer çalışmıyorsa bu onun tembelliğinden dolayısa mutlaka çalışmaya teşvik etmek gerekir. Onun yapabileceği bir işi ona bulmaya çalışmak gerekir. Ama bununla beraber eğer yine çalışmıyor veya çalışamıyorsa, bir de eğer evli işte çocuğu çocuğu varsa çocuğu çocuğun bir suçu yok. Bize düşen evet gerektiği gibi yardım etmektir bir hak olarak değil. Allah için, Rabbimiz yardım etmemizi seviyor. Her ne halde olursa olsun, kardeşimiz olmasa bile, komşumuzsa veya bir yakınımızsa, tanıdığımızsa, onların ihtiyaçları varsa, onlara yardım etmemizi seviyor mu? Evet. Bunun karşılığında Allah'ın sevgisini kazanmış oluyor muyuz? Evet. Allah'ın Kerim ismi üzerimizde tecelli etmiş oluyor mu? Evet. Buna bir hak olarak değil de, Allah'ın rızasını, yakınlığını, sevgisini kazanmak için bir imkan olarak görmek gerekir. Yapabildiğimiz kadarıyla evet, yardım etmeye çalışmamız gerekir. Mecbur muyuz? Elbette ki mecbur değiliz ama bununla beraber Allah'a mecburuz. Allah'ın sevgisine, yakınlığına, dostluğuna mecburuz. Bunu bir yük gibi değil, hak gibi değil. Bunu bir imkan olarak görmemiz gerekir. Bu herkes için böyledir. Ama o ihtiyaç sahibi kardeşimiz olmayabilir. Hatta bir gayrimüslim komşumuz olabilir. Aynı muameleyi ona da yapmamız gerekir. Evet, Rabbimiz bizi sevsin diye, bizden razı olsun diye, kurum sen güzel yaptın desin diye. Aynı zamanda peygambere tabi olmuş oluruz. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gür Çınar, efendimizin ellerinden öperim. Diğer TV çalışanlarına kolaylıklar demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize ve Kıbrıs'taki kardeşlerimize selam olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim Şanlıurfa'dan Ensar, Ensaroğlu, Esselamu Aleyküm. Allah rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Hocamı çok seviyorum. Babam küçükken vefat etmiş. Ben görmedim. Hocama baba diyebilir miyim? Baba gibi seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimiz bizim için zaten öyledir. Onlara bir mu muamele yaparken de mutlaka manevi olarak öyle muamele ediyoruz. Bizi bilenler, tanınanlar biliyor. Zahiri olarak anasının, babasının gösteremediği sevgiyi, muhabbeti, yakınlığı, fedakarlığı gösterdiğimizi biliyor. Sadece ana değil, sadece baba değil. Aynı zamanda hem ana hem baba muamelesi yapıyoruz ki bu da bizim elimizdeki bir şey değildir. Eğer bu sevgi Allah içinse, eğer bu sevgiden dolayı Allah'ın sevgisini kazanıyorsak, artık o sevginin nasıl bir şey olduğunu oradan anlamaya çalışmak gerekir. Bu sadece dünya hayatıyla sınırlı bir sevgi değil, baki olan evet Allah ile baki olan bir sevgidir. Allah bizi hep beraber eder inşallah. Hem ana hem baba olarak beraber eder inşallah. Efendim diğer Diyarbakır'dan Mehmet Toygar Geçenlerde bir Tv kanalında ruhların dünyadayken Allah'a ulaşmasının farz olduğu söyleniyordu. Gerçekten farz mıdır? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Teşekkürler. Evet. Ruhların Allah'a ulaşmasına e, farz midir, ulaşması farz midir gibi bir soru. Yani ruhlar böyle Allah'a ulaşacak, biz de kurtulacağız kendi ruhumuzdan, öyle mi olacak? Yani insan biraz ciddi olur, biraz Rabbini dinler, biraz peygamberini dinler. Böyle bir şey olur mu? Allah'a vasıl olmak başka bir şeydir. Ruhi Allah'a ulaştırmak demek başka bir şeydir. Allah onu emaneten vermiştir. Emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler ama insan onu yüklenmekten çekinmedi. Allah bu emaneti yüklemişse, bu ruh emanetini yüklemişse zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yüklemiştir. Mutlaka bir muradi vardır. Nedir muradi? Sana nefettiğim bu ruh sen o olasın diye. Kendi vehmi olan varlığından, benliğinden kurtulup sana nefettiğim bu ruh olasın diye sana bu ruhu nefediyorum, emanet veriyorum. Eğer gerekeni yaparsan onu satın almış olursun. O senin olmuş olur. Onun karşılığında neyi verip satın alman gerekiyor? Kendini, benliğini, vehmi ve hayali olan varlığını verip onu alabilmen lazım, alman lazım. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet, ne buyuruyordu? Kızım Fatıma, babam peygamberdir diye sakın bana güvenmeyesin. Beni kurtarır diye zannetmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al kendini Allah'ın elinden, kendi hakikatini Allah'ın elinden satın al. Allah onu sana vermiş ki kendi varlığını verip onu satın alabilesin, o olabilesin. Yoksa ruhu Allah'a uğraştır, o orada kalsın, ondan kurtul. Böyle midir? Bu böyle e, İslam'a aykırı bir düşünce, bir fikir. Onun için e, böyle kendi kendimize hayal kurup e, böyle konuşmalar e, yanlış şeylerdir. Hangi kanaldan dinersek dinleyelim. E, hakikati bilmemiz lazım. Evet. Ruhun Allah'a vasıl olması vardır. Mümin için miraj vardır. Buna beraber o kendisidir. Evet. Kendisi miraja gider ve gelir. Yoksa ruhu Allah'a kavuştur. O orada olsun, sen de burada ol. O zaman emanet etmenin ne anlamı vardı? Evet. Böyle bir şey. Yoktur, böyle bir şey batıldır. Evet. Efendim, biziniz zorsa bir kardeşimizin sorusuyla... Evet. İnşallah efendim arayalım. Hollanda'dan Mehmet. aleyküm hocam. Aleykümselam. Danyal aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiyor ama İncil, Tevrat'ta ismi geçiyor. Cevaplanırsa sevinirim. Bir de devamlı efendim, hocamı gerçekten fırsat buldukça seyrediyorum. Anlattıkları Kur'an'ın ta kendisi, Allah razı olsun, bir sorum daha olacak, hocam. Hocam, niye hep yandan duruyorsunuz? Yanlış anlamayın, sadece merak ettim. Evet. Önce Daniel aleyhisselam'ı söyleyeyim. Allah ait i kerimede buyuruyor ki, peygamberlerden bir kısmını sana haber verdik, bir kısmını da haber vermedik. Bu durumda haber vermedikleri Tevrat'ta, İncil'de olabilir, isim olarak olabilir. Allah'ın haber verdikleri, kıyamete kadar bizim için örnek olacak olanlardır. Hayatlarından örnekler anlattığı peygamberleridir. Bununla beraber sadece Daniel Aleyhisselam değil, başka birçok peygamber vardır. Tevrat'ta, İncil'de aynı zamanda. Bunu böyle anlamak gerekir. Bir de kardeşimiz neden yanından durduğumuzu söylüyor. Kameradan rahatsız oluyoruz tek kelimeyle arkadaşlara da öyle söylüyoruz zaten. Kamerayı bile karşımıza koyup sanki kameraya bile konuşurmuş gibi zannedilmesin. Bizim konuştuklarımız evet kardeşlerimizdir. Mümin kardeşlerimizdir. Ulaşabildiğimiz her yerdir. Dünyanın neresinde olursa olsun bizim muhatabımız onlardır. Karşındaki kamera değil. Onun için kamerayı bile aramıza koyunca yani kameradan rahatsız oluyorum. Onun için Kamerayı kenara çekiyorum diyoruz. O yüzden kamera kenarda duruyor. Ee, kardeşimiz isterse öyle de yapabiliriz. Ama kanları aramızda olmasın diye yapıyoruz. Bir de başka bir e, şey daha sorulmuştu. Senden e, söylemişti. Saçımın dik olduğunu böyle söylemişlerdi. Onu da söyleyeyim. Herhalde bilerek saçımızı öyle yapmamışız. E, sohbet ederken. Sıcak olduğu için terleyince karşımıza bir pervane koymuş arkadaşlar. Biz de farkında değiliz tabii. Pervane çalışırken aynı zamanda böyle saçımızı dik o da öyle anlaşılmış. Yoksa normalde öyle taranmamış ama pervane öyle çalışınca rüzgar da öyle olmuş. Terleyince de öyle durmuş. Bu durumda elbette ki eğer kardeşlerimiz isterse bu arada kamerayı araya koyalım isterseniz. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Bir teşekkürünüzle bir ara verelim olsun. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.